122. konu, Hazreti Peygamberin Ebu Umame'yi kabilesi Bahile'ye göndermesi. Ebu Umame şöyle anlatıyor. Resulullah beni kavmime elçi olarak gönderdi. Onları Allah'a davet edecek, İslam'ın güzelliklerini onlara arz edecektim. Onlara vardım, develerini sulamışlar, sağmışlardı ve süt içiyorlardı. Beni gördüklerinde Sudi bin Aclan'a, Ebu Umame'nin ismidir, merhaba dediler. Ve devam ederek kulağımıza geldiğine göre sen şu kişiye, yani Resulullah'a iman etmişsin, dedim ki, hayır ona değil, fakat Allah'a ve Resulüne iman ettim, ve Rasulullah beni elçi olarak size gönderdi, size İslam'ı ve İslami kuralları arz ediyorum, biz bu haldeyken onlar bir çanak getirdiler, onu önlerine koydular, etrafında toplandılar ve yediler, ey Sudi sen de gel, diye beni de çağırdılar, dedim ki, Azap olasıca, şunu, kanı, haram kılan kişinin yanından geliyorum, ancak Allah'ın buyurduğu gibi kestikleriniz müstesnadır, onlar, Allah ne dedi, diye sorunca bende size leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası namına kesilen, boğulmuş, burulmuş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış, canavar tarafından parçalanarak ölü bulunan hayvanlar haram kılındı, ancak canlı iken yetişip kesmiş olmanız hariç, Dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, fal oklarıyla kısmet ve şans aramanız dahi haram kılındı. Maide, 5 suresi 3 ayetini indirdi, dedim. Böylece ben onları İslam'a davet ediyordum, onlar da bundan imtina ediyorlardı. Onlara dedim ki, azap olasıcalar, bana bir yudum su veriniz, çok susadım. Dediler ki, sana su vermeyiz, sen susuzluktan öleceksin. Başımda sarığım vardı, sarığımı iyice sardım. Başımı yere koydum ve sıcak kumlar üzerinde, şiddetli hararette yattım. Uyku halinde birisi bana cam bir kadehte insanlar o devirde ondan daha güzelini görmemişlerdi, bir içecek getirdi. İnsanlar o içkiden daha lezzetlisini, daha hoşa gidenini görmemişlerdir. Onu bana verdi, içtim. Uykuda onu içtikten sonra uyandım. Allah'a yemin ederim ki, onu içtikten sonra ne susadım ne de susamanın ne olduğunu tanıdım.